Herkese merhaba. Diyerken başlıyor. Açık Radyo 94.9'dayız. E, canlı yayındayız. Yayın masamızda Andrei Yirizku var. E, bir konuğum var bugün. Konuğum diyorum ama programı beraber yapacağız. E, sevgili dostum Murat Meriç. Açık Radyo programcılarından. Bugün yine akşam saatlerinde onun da programı var. Bugünkü programımızı e, Cüneyt Cebenayan'a e, ayırdık. Sevgili can dostumuz Cüneyt'i... Cumartesi günü bir kazada kaybettik bir trafik kazasında birkaç gündür işte bir ölümün ardından neler yaşanıyorsa onları yaşıyoruz hep birlikte bizim Hemzemin sayfamızı Facebook'ta takip edenler oradan yaptığımız açıklamaları da görmüşlerdir. Cüneyt'in anısını yaşatmak üzere bir fon oluşturduk çocuk ve sinema fonu. Bir sinema yazarıydı Cüneyt. Film kritik diye kartvizit yapmıştım kendisine 2010 yılında. Ee, şöyleydi. Başka pek çok şey yapıyordu. Yani rehberlik yapıyordu. Yazarlık yapıyordu. Başka şeyler de yapıyordu ama artık sadece sinema eleştirisine kendisini adayarak ana işinin bu olmasını istediğini söyledi ve işte bu 2009'da filan oluyor, 2008-2009 civarında oluyor ama arkasından böyle bir kartviz hiç bastırmamıştı. 2009'un başlarında bir kartviz bastırdı. Üstüne de film kritik yani sinema eleştirmeni yazmıştık. Ee, en hala o kartı kullanıyorduk gittiğinde de. Murat ben konuşmaya başladım ama hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Merhaba bugün ne yapacağız sen söyle. Ya bugün. E Cüneyt'ten bahsedeceğiz. Onun sevdiği şarkıları dinleyeceğiz. Biraz işte onu anmış olacağız. Aslında hani çok zor perişans. Çünkü birkaç gündür dün de arkadaşımızı uğurladık. Dolayısıyla hani hakkında konuşmanın hem en kolay hem en zor olduğu insanlardan birisi Cüneyt. Kolay çünkü keşke karşımızda olsaydı bizi dinliyor olsaydı, duysaydı o zaman her türlü şeyi söyleyebilirdik ama zor çünkü artık yok ve bu yokluğu e, aklımıza geldikçe çok da insan cümle kuramaz oluyor. E, ben e, ölenlerin arkasından e, yazılar yazarım ama Cüneyt hakkında bir şey yazamadım. Elim gitmedi mesela. Dolayısıyla e, hani bugün onu e, şarkılarla anmak e, en güzeli en doğrusu galiba. Çünkü e, hani sinema eleştirmenliği dışında çok iyi bir e, müzik dinleyicisiydi. E, müzik eleştirileri yapardı. Albüm eleştirileri, albüm kritikleri, rol dergisine zamanında ee, ve e, pek çok şeyi e, onun sayesinde öğrendik, duyduk e, bir şekilde. Hani ben bunların bir kısmını kendi programında anlatacağım, çalacağım. Zaten e, yedi buçuk itibariyle harici bellekte açık dergi içinde. E, oradan, e, orada çalamadıklarımı da buraya getirdim. E, sadece ben değil e, arkadaşlarından da toparladık e, iki isim çok e, yardımcı evet. oldu. Derya Bengi e, buradan alalım Derya Bengi evet. ve Murat şey, şey, Metin Solmaz e, bize Cüneyt'in sevdiği ya da son dönemde dinlediği Hı. şarkılardan birkaç öneride bulundular. E, aslında onların birisiyle başlayabiliriz doğrudan. E, Metin'in de öne olduğu bir grup vardır Facebook'ta Cüneyt'te. E, ona üyeydi. E, hayatta olduğum ki kani müziki oluyor, e, tahsile mani e, grubunda. Cüneyt'in son paylaştığı şarkılardan birisi e, Bruce Springsteen'den and Train. E, Patrondan yeni bir işçi sınıfı baladı notuyla paylaşmış ki onu ne kadar sevdiğini biliyoruz. E, karşılıklı sohbetlerimizde ben de bir Bruce Springsteen hayranıyım. E, hep e, bir şekilde e, Bruce gelsin, patron gelsin onun konserine gidelim derdik ee, olmadı, Bruce gelmedi biz konserine gidemedik, ben gittim ee, bir şekilde yakaladım ama ee, Cüneyt hep böyle çok heyecanla dinledi e, onun şarkılarını Tuscan Train'de e, son paylaştığı şarkılardan birisi 30 Mayıs'ta paylaşmış e, oradaki e, dinleyicilerle, takipçilerle biz de onun bugün e, bir kere daha çalmış olalım. O zaman dinleyelim So down and out in Frisco Tired of the pills and the rain I picked up, pitiful for the sunshine I left the good thing behind Seemed all of our love was in vain Now my baby's coming in on the Tucson train kam devam ediyor. Cüneyt Ceban Aya'nın anısına yapıyoruz bu programı Murat ile birlikte. Ben Rauf Kösemen. Ee, Erguvani İstimbot. Bu ismi hatırlayacaksınızdır. Ee, Cüneyt Ceban Aya'nın 2014'te e, işte Nisan'da başlayan sezonda yaptığı programın, başladığı programın adıydı. Ee, i̇ki yıldan fazla sürdü Erguvani İstimbot. Ee, tam bir hacking harikasıydı. Yani <gülüyor> Erguvani İstimbot'un bir sinema filmi oldu. Bu sinema filminin de Kayıp olduğu, uzun kayıp olduğu ve bir e, parçasının olmadığı herhangi bir e, bugüne kalan bir görüntüsünün ya da işte fotoğraflarının vesairenin olmadığı üzerine kurulu bir öykü. Çok da iyi bir e, skripti vardı senaryo diyemiyorum da temel Hı -hı. öyküsü vardı. E, Deniz'i severdi zaten öyle bir e, onu, onu söylemek lazım. Ergüvani İstimboz için benden bir logo istemişti. Ben de logoyu kara kalem... Bir şeyler çiziktirdim, hazırladım. Sonra onu bir türlü temize çekemedim. Program bitti, ben logosunu yapamadım. <gülüyor> e, taslaklarını göstermiştim. E, i̇yi işte, niye bunları yapmıyorsun demişti. Ne bileyim, biraz daha çalışmak gerekiyordu falan. Bir şekilde gündemden çıktı, koptu ve yapamadık. Ama Ergümani İstinbot'ta yazdığı hikayenin gücü hakikaten <gülüyor> inanılmazdı. Genel olarak böyle şeyler yapardı. Ee, buna bayağı inanmış ve e, bu filmin peşine düşmüş. İşte bugün bize seçki gönderenlerden biri de Derya Bengi'dir. Ki sonrasında küçük bir kapışma dolmuştu aralarında bu yüzden. Evet Derya. <gülüyor> Derya kızmıştı. Derya Cüneydi. nasıl, nasıl <gülüyor> popüler kültüre, popüler tarihe böyle bir <gülüyor> şey yapabilirsin. <gülüyor> ne denir? Böyle bir kötülük yapabilirsin olmayan bir şey nasıl kayıtlar <gülüyor> aldırırsın? taraftan da Cüneyt tabii inanılmaz doğruymuş gibi yazıyordu her şeyi yazdığı her şeye inanıyordun hatırlarsın dinleyenler için buradan anlatmış olalım Karaburun Şenliğine giderdik biz toplu halde orada bir şeyler yapardık. Cüneyt sinema üzerine konuşurdu ben müzik üzerine konuşurdum ee, Gökhan Akçura'nın önderliğinde e, orada güzel buluşmalar tertip ederdik 2000'li yılların e, ortasında 2006 2007 2008 gibi e, bu şenliklerden birisinde bu kadar çok insan bir araya toplandık e, hadi bir şeyler yapalım dedik ve bir fanzin çıkartmaya karar verdik senden çıkmıştı galiba fikir muhtemelen <gülüyor> e, ve adını da torlak koymuştuk. Evet. Ee, orada işte e, Cenan Öykut'dan, Leyla Gediz'e, Murat Ertel'den, Balkan Hacı Yeli'ye orada olan herkesin <gülüyor> bir şekilde e, imzası olan bir fanzindi bu. Herkes kendi sayfasını kendi el yazısıyla dolduracaktı. E, Cüneyt'ten e, Karaburun'un adının nasıl Karaburun olduğuna dair bir hikaye geldi. E, bir gün bir korsan gemisiyle, e, yolunu kaybetmiş bir korsan gemisiyle hatırladığım kadarıyla söylüyorum... Ee, ...koca karaburunlu bir adam... E, topraklara ayak basıyor ve koca Karaburun'la adam, koca Karaburun'la adam denile denile orada bir yerleşim e, kuruyor bunun önderliğinde oradaki insanlar e, ve bu giderek Karaburun'a dönüşüyor ve <gülüyor> hani bunu öyle güzel yazmıştık ki ama şimdi okusak ya da herhangi bir yerde yayınlasak sahiden Karaburun'un tarihinin buradan geldiği, Karaburun adının buradan geldiğine inanacak çok insan e, olabilir sahiden. Yani ikna kabiliyeti gücü e, yüksek ki kalemini çok iyi kullanan bir isimdi bir kere Cüneyt Herkes şeyden önce ee, Derya'yla biz gelirken şimdi az önce Derya Bengi lafını açtın ee, konuştuk Cüneyt'in e, anısına bu anısına lafı da çok e, işte e, hani amiyane tabiriyle koyuyor aslında bir taraftan ee, Cüneyt için e, hangi şarkıları e, çalalım diye onun bir e, karanlık Darkness takıntısı vardır ee, yakın zamanda da e, bunun üzerine zaman zaman yazılar yazdı e, bu Darkness sakıntısını e, getiren e, ona kazandıran diyelim şarkı e, Young Bloods'tan Darkness Darkness'tı e, bunu ıskalanmaması gerektiğini söyledi Derya mutlaka e, çalalım Cüneyt için dedi. ıskalanmamız gereken bir kısım isimler var çünkü Cüneyt'in tarihine baktığımızda onun çok sevdiği bu şarkı ile birlikte... Hayatına giren o Darkness takıntısını da anmak üzere ee, Youngblood'dan e, Darkness Darkness'ı dinleyelim ki az önce Bruce Springsteen'i dinledik. Onun da en sevdiği şarkılarından birisi Darkness to the Edge of Town'dı Cüneyt'in mm -hmm. e, çalmayı e, dinlemeyi çok sevdiği bir şarkıydı ama e, o takıntı bu şarkıyla başlıyor aslında. Dinleyelim o zaman. Be my pillow, take my hand, and let me sleep in the cool. Karaburun Şenliği'nden söz ettik. Karaburun Şenliği'nde bizim e, arkadaşlığımız bir merhale e, kazanmıştı. Bir merhale atlamıştı. Hı hı. Bir öncesinde herhalde bir 25 yılı vardır. 94 falan gibi olsa gerek benim tanışıklığım. E, 2007'de Karaburun Şenliği'ne gittik toplu halde. Evet. E, oradaki muhabbette biz Cüneyt'le aynı gün doğduğumuzu öğrendik. Ondan sonra da evet. <gülüyor> bütün doğum günlerimizi birlikte kutlamaya çalıştık. Burada olduğumuz zaman, karşı karşıya olduğumuz zaman ya da doğum günden birkaç gün sonra mutlaka buluştuk. Ee, bu Karaburun Şenlikleri e, hakikaten şeydi. E, bir karşılaşma ve birbirini tanıma açısından oldukça güzeldi. Yani bir tür şey gibi böyle hapishane arkadaşlığı gibi bir, bir haftalığına <gülüyor> bir, bir yere bir gidiyorsun ve boyunca... orada hep birliktesin. <gülüyor> başka bir şey <gülüyor> ya yapmıyorsun toplu halde. Evet. Bir yurt arkadaşlık. <gülüyor> İlerlemek bir yurt. zorundasın. Ama şahane buluşmalar da oldu. İşte benim Baba ile olan buluşmam ya da başka bir kısım e, ortaklaşmalar hep Oradan Karabur'un çıktı, şenlikleri o. sayesinde çıktı. Evet. Ki bugün burada bu programı yapıyorsak bile aslında bunun bir şekilde ucunun Karabur'un şenliğine gittiğini söyleyebiliriz pekala. Evet. Şey... Bir, bir iki şey söylemek istiyorum bu e, Cüneyt ilgili yine şimdi çok yaygın bir şekilde kullanılan bir e, işte tanımlardan bir tanesi ya biraz huysuzdu falan diye yazıyor dostlarımız e, yani evet öyle tanımlanabilir belki huysuz diye ama ben e, doğrusu pek bir huysuzluğunu görmedim yani <gülüyor> benim gördüğüm meraklı bir adamdı soru sorardı ve soru ısrar ederdi yani bir fikri varsa o fikri bir şekilde başkalarının anlamasını önemserdi. Eğer kendisini ikna edecek bir şey yoksa, argümantasyon yoksa farklı biçimlerde anlatmayı denerdi. <gülüyor> Ama bunu böyle boğucu bir şekilde bir muhabbetin bütün yok, tamamını yok, boğan şekilde değil. Beş evet, gün sonra tekrar karşılaştığında yine o konuyla ilgili yine oturur konuşurdun. O standart bildiğimiz huysuzluk manasında bir huysuzluk değildi. Biraz hani farkını korumak işte kendi e, durduğu yerin yadırganmasını yadırgamaktan gelen bir şey. <gülüyor> bir huzursuzluk diyelim ona. Öyle bir şeydi. İşte hayvan perverdi, müzik perverdi, sinema perverdi. Bunları hep biliyoruz zaten. Daha da çok konuşacağız. Doğum gününü niye söyledim? Ee, gelecek e, doğum gününde yani 16 Eylül'de e, pazartesi geliyor. E, Açık radyoda bir program yapmayı planlıyoruz 16 ve 17 Eylül'de de bir nehir program yapmayı düşünüyoruz hı hı. E, salı kuşağı programları olarak bir araya gelip bir Cüneyt'ce e, geçişi yapacağız e, bu belki onun işte bir tetikleyicisi ilki olsun bugün zaten pek çok programcı da ile ilgili şeyler e, söyledi ve çaldı onun anısına şimdi sırada ne var diyeceğim sana e, e, sırada bir e, Tereceks şarkısı var o da geçtiğimiz günlerde e, Yekta Kopan'la Twitter, Twitter üzerinde yaptığı bir yazışma sonucu aklımıza geldi. E, Derya hatırlattı o yazışmayı. E, Yekta e, 22 Temmuz'da orijinalini bilmeden sadece cover ya da uyarlamasından etkilendiğiniz şarkı var mı diye sormuştu. Ve soruyu şöyle e, çeşitlendirmişti. Aslında kafamdaki temel soru şu. E, bir cover ancak orijinalini bildiğimizde mi çekici geliyor kulağımıza? Dinlerken zihnimizin arka planında şarkının orijinalini de çalıyor mu? E, diyerek e, bir soru ortaya atmıştı. E, Cüneyt hemen e, ardından e, Nöme Kitapayı, e, Jack Brayl'in Nöme kitabasını If You Go Away diye dinlemiştim. E, Teri bir şeyden e, demiş hatta orada. E, This Flight Tonight da John Mitchell'ın nazaretten dinlemiştim. Orijinalleri daha güzel ama bu coverları da çok severdim. E, demiş e, Derya'yla neyi Çalarız diye düşünürken aklımıza gelen şarkılardan Birisiydi e, Cüneyt'in e, Teri bir şey diye hatırladığı Teri Jacks'ten <gülüyor> e, If You Go Away'i Dinleyelim e, Onun için hem de bu e, son yazışmalardan Birisini çok taze bir yazışma e, Hatırlatmış olalım O zaman Teri bir şeyden gelsin If You Go Away If You Go Away this summer day then you might as well take the sun away all the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high when the day was young and the nights were long and empty. If you go away. Programın sonuna geldik. <gülüyor> Üç şarkı çalabildik. Çünkü biraz kendisiyle ilgili, Cüneyt'le ilgili konuşmak da istedik. Ee, yani If You Go Away. Ama şöyle Cüneyt bize veda etti de biz ona veda etmeyeceğiz. Evet kesinlikle. Ee, daha çok konuşmaya devam edeceğiz. Hayatımız için de olacak. Onun için kurduğumuz fonla da e, yapmak istediği şeyleri yapacağız. Ben zaten 19.30 itibariyle yeniden stüdyot olacağım. Cüneyt'in çok eski bir programını 2008 yılında birlikte katıldığımız bir programı. Cem Sorguç'un Ahtapot'un Bahçesi programına katılmıştık. Ondan bir kısım parçalar sunacağım burada ve buradan artan bir kısım şarkıları da orada çalacağım. Radiohead'i ve Peter Gabriel'i almamız gerek Cüneyt'ten bahsederken. Çünkü OK Computer aslında onun yazdığı yazıyla biraz Türkiye'de tanındı, tanındı ve çok sevildi. Gabriel büyük hayranıydı ee, en son mozaik konserinde görmüştüm ben Cüneyt'i evet, sırada ve, mozaikten e, bir şarkı evet, vardı eğer, onu sen, sen çalarsın evet, maalesef Birim bunu çıktım. bugün çalamıyoruz ama e, en son e, o konserde karşılaşmıştık e, aklımda kalan e, mozaikteki o heyecanı e, ve dolayısıyla hep heyecanlıydı aslında hep güler yüzüyle e, bir şekilde e, bizimle birlikte olacak Cüneyt'ce Ben o zaman canlı yayındaydık diğer kamda hoşçakalın diyeceğiz yayın masamızda Andrei Grizko vardı Murat Meriç yanımdaydı ve ben Rauf Kösemen gelecek hafta Salı günü yine 16:30'da buluşmak üzere hoşçakalın diyorum hoşçakalın diğer kam sosyal fayda dünyasından fikirler tartışmalar haberler.